أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأممي وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري rahlu al-uqdata min lisani yafqahu qawli wa ufawwiz amri ila Allah innallaha basirun bil ibad kıymetli kardeşlerim sizlerle daha önce yapmış olduğumuz çok kıymetli bir dersin bir konunun devamı olan tamamı olan Lazımı olan kısmını işleyeceğiz İnşallah Konumuz Gönül Kabe'sini ziyaretti Bu Gönül Kabe'sinin Alemlerin Rabbi Allah'ın Dostunun gönlü olduğunu Bu gönlün cenab Hakk'ın tercihiyle Onun sevgisiyle Onun iradesiyle tatlı, mutlu, kutlu bir yer yapılmış, insanlığa hediye edilmiş, sebepler aleminde feyiz kaynağı yapılmış bir gönül olduğunu söyledik. Bu dersin başında şu hadisi beraber okuyalım ve her işimizde bu ölçüyü koruyalım kardeşlerim Allah'ın rahmetiyle. Rahmet Peygamberimiz buyurmuşlar aleyhisselam. A'malu bin niyad, bütün ameller iradeli olarak yaptıklarımız midemizin çalışması değil kalbimizin emriyle irade ve akılla her ne yapıyorsak bu dünyada mükellef olarak akıllı bülva ermiş bir insan olarak hepsi niyete göre değerlendirilir buyurmuşlar. Yemek, içmek dahil olmak üzere ibadetlerin hepsi oyun eğlence de buna giriyor ne yapsanız amel niyetinize göre değerlendirecek Allah eğer bir insanın niyeti hicretinden maksat gidişatı yolu yolculuğu memleketini değiştirmesi işini değiştirmesi yönünü gönlünü değiştirmesi hicret bir yerden bir yere intikal bir insanın hicreti gidişi Allah'a ise Rasulü ne ise فَهِجْرَتُهُ Ilallahi اللّٰهِ Rasulhi. İşte onun gönlüne göre sonuçta Allah'a gider, Resulüne gider. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ila دُنْيَنْ يُصِيبُهَا Bir insan hicretini diyor, dünya elde etmek için yapsa, اَوْ imraetin yenkihuha yahud evlenmek için, bir kadının peşine düşse de yurt değiştirse, yer değiştirse, onun derdine düşse, hicratuhu <feyat> ila ile neyin derdine düştüyse onun sonucuda alacağı da odur buyurmuşlar. Bu özel bir hadis olmakla birlikte yani hicret olayı Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gidişteki bir olay üzerine söylenmişse de bütün olaylara, bütün amellere, bütün niyetlere bir ölçü olacak hadistir kardeşlerim. Şimdi öyle ise Bir mürşide giderken, Kabe'ye giderken, anne baba ziyaretine, üstad ziyaretine, kabir ziyaretine, bu türlü yolculuklara yahut bir işe girerken her türlü işin başında kardeşlerim senin ve benim gönlümde sakladığım önemlidir. Ne için gidiyorsun?